Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak cumalarınızı mübarek eylesin. Nice mübarek günlere, aylara, gecelere, vakitlere ermeyi nasip eylesin. Sevdiği kul eylesin. Huzuruna sevdiği kul olarak varmayı nasip ve müyesser eylesin sohbetime. Tirmizi'nin Ahmet Hambel'in Hanbel'in Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a'dan rivayet ettiği bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki men serrehu en yanzure ileyye yevmel kıyameti ke ennehu e, reyyü aynin fel yakra izeh şemsu küvüret ve izeh semaun fatarat ve izeh semaun şakkat. Sadaka Resulullah bima kal evkema kaynaklar, maruf kaynaklar Taberani, Tirmizi, Ahmed İbni Hanbel gibi kaynaklar ravisi de ikinci halife-i Müslümin Ömer'ül Faruk'un oğlu Abdullah Buyuruyormuş ki peygamber efendimiz bu hadisi öğrendiğimize göre men serrahu en yanzure ile ye yevmel kıyameti ke ennehu re'yu aynun aynin yani kim Sanki bu göz görüşüyle efendim e, beni kıyamet gününde o kadar aşikar görmek istiyorsak böyle o kadar aşikar e, görmek onu sevindiriyorsa, kimi sevindirirse, sevindirecekse beni böyle gözüyle efendim böyle ayan beyan bir şekilde apaçık aşikar bir şekilde Görmek, kimi mutlu edecekse, sevindirecekse, neşelendirecekse, onu elde etmek isteyen kimse, ona kavuşmak, o duruma olmak isteyen kimse, fel yakra okusun, neler okusun, üç tane sure buyuruyor Peygamber Efendimiz. Birisi ize şemsu kuvirat suresi. Tabii bunların hepsi Ammecüzünde son e, efendim cüzde birisi izreş şem şu kövre suresi 1 hemen onun arkasındaki ikinci sure izes semaun fatara suresi 2 üçüncü surede sonunda secde ayeti olan izes şem izes semaun şakkat suresi bu üç sure bunları e, okursa bir insan Resulullah Efendimizi e, kıyamet gününde efendim görecek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu görmeyi isteyen bu görmekten mutlu olacak olan sevinç duyacak olan kimse bunları okusun buyuruyor. Teşvik ediyor bu sureleri okumayı. Onun için ben de e, bu sevinçli güzel duruma nail olmanızı istediğim için e, size bunu e, okuyorum. Hatırlatıyorum. Lütfen e, benim konuşmam bitince elinize Kur'an-ı Kerim'i alın. Son sayfalarda amme cüzünde efendim şeyi İz-e şems bulun. Hemen onun arkasındaki sayfada İz-e Sema'un Fatarat'ı bulun. Ve e, o biraz da ileride İz-e Sema'un Şakkat'ı bulun. Bu üç sureyi bulduğunuz zaman efendim okuyun. Önce mealini okuyun. Bakalım e, Cenab-ı Rabbül Alemin bu surelerde neyi inzaleylemiş, eylemiş, neyi öğretmiş, neyi ihtar eylemiş? Bunu güzelce okuyun. Mealini okuyun. Ondan sonra tefsirini okumaya geçin. Bu üç surenin tefsirlerini okuyun güzelce. Ondan sonra da efendim ezberlemeye girişin. Ezberinizde yoksa bu sureler. Ezberlemeye girişin ki çok çok okuyup Resulullah Efendimiz'i görmeye nail olasınız. Ezberlemeye girişin. Ondan sonra surelerin içindeki anlamları da hiç hatırınızdan çıkartmayın. O surelerin mealindeki manaların mucibince hareket edin. Bir hadis-i şerif bu bir Kur'an teşviki olmuş oldu. Efendim herkes inşallah bu sureleri ezberlemeye gayret edecek yaşlısı genci, ezberlememiş olanları, ezberlemiş olanlar da bunları çokça okuyacaklar ki o devlete, nimete, saadete mail olsunlar. Diğer hadisi şerif yine böyle e, sevinçli manada efendim, e, sevinmekle ilgili manası olan Ebu Hüleyre radıyallahu Ahten hakim efendim, müstedrekinde kaydeylemiş. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Men serrehu en yesteceği Vallahu lehu in de şeda idi. Ve körbe, fel yüksiri dua e fir raha. Bu umumi bir e, kuralı bize bildiriyor, kaideyi, esası bize e, usulü öğretiyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, men ser rahu en yesteceği Vallahu lehu in şeda idi. şiddetli, belalı, musibetli, afetli durumlarda dua ettiği zaman Allah'ın duasına icabet etmesinden kim mutluluk duyacaksa, sevinç duyacaksa, kim bunu istiyorsa demek yani, efendim e, o zaman fel yükseri dua e pir reha'i o belalar, musibetler gelmeden rahatlık, genişlik bolluk, efendim nimet e, zamanında duasını çok yapsın. Yani başı sıkışınca yapmasın. Efendim başa sıkışmadığı zamandan evvelden duaya düşkün olsun. Aziz ve sevgili kardeşlerim, e, duayı belki bazı kimseler e, anlayamıyorlardır önemini. Davranışlarından öyle sezinliyoruz. Kimseye su izan etmek doğru değil ama mesela namazı kılıyor, kalkıp gidiyor. Yani duaya beklemiyor. Veyahut duada... Efendim gözü başka yerde, aklı başka yerde, e, alışmış olduğu tekerlemeleri efendim, alıştığı duaları söylüyor. Manasını da bilmiyor. Halbuki efendim dua Cenab-ı Hak'tan insanın bir şey istemesi, ne istediğini insanın bilmesi uygun olur. Meali eğer ise manasını bilmeli. Eğer Arapça değil de kendisi bir arzusunu, niyetini Dileğini Cenab-ı Hakk'a bildirmek istiyorsa onu da aklını başına, aklına başına toplayarak şöyle düşüne taşına esaslı bir şekilde ifade etmesi lazım. Kimileri yani bakıyoruz da duayı bu önemini anlamadıkları için böyle çala kalem, usul yani böyle olmuş olsun diye çok önem vermeden yapıyorlar. Bu yanlış, çok yanlış. Çünkü bir kere dua Cenab-ı Hak'tan bir şey istemek yani Cenab-ı Hak'la hitaplaşmak oluyor. Çok önemli bir olay, ciddiye alınması lazım bir. İkincisi dua ibadettir. Yani namaz nasıl ibadetse, oruç nasıl ibadetse dua da ibadettir. Çok önemli. Yani Allahu Teala Hazretleri dua eden kulu sever. Sonra dua müminin aynı zamanda korunması için bir alettir, vasıtadır ve efendim silahtır adeta korunma silahıdır çünkü dua gelecek olan belayı gelmekten vazgeçirtir dur dur dur Cenab-ı Hak yani duası berekatına o belayı ona uğratmaz ya da gelmiş üzerinde şu anda e, bulunan belayı da kaldırır def eder yani sıkıntıyı belayı afeti musibeti de kaldırır yani dua sadece bir böyle sözden ibadet değil ruhsal bir efendim efendim eylem işte artık insan bunu yaptığı zaman rahatlıyor ruhi bakımdan filan böyle bu materyalist bir izah. Müminin e, inancı ve izahı bizim inancımız böyle değil. Dua gelmiş olan belayı kaldırmaya da fiilen faydalı olur. Efendim gelecek olan belayı da getirtemeyip def etmeye de belayı savmaya üzerimizden de fiilen müessir olur. Çünkü Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Çünkü e, yeri göğü yaratan ve olayları olduran efendim, e, kaderin efendim cilvelerini insanın başına getiren hep Cenab-ı Hak'tır. Yeri göğün, yerin göğün idaresi, tasarrufu allah Teala Hazretleri'nindir. İnsan ona dua edince Cenab-ı Hak efendim, kulunun duasına icabet edeceğini yani kabul edeceğini, karşılık vereceğini, duasını boş bırakmayacağını bildiriyor. O bakımdan e, duayı özene bezene, seve seve ve Rabbi ile bir efendim müracaatlaşma bir konuşma efendim huzurunda efendim bir şey isteme olduğunu bilerek edeple güzel bir şekilde yapması lazım. Bazıları duayı yapmıyor, yapmıyor, yapmıyor da başı sıkıştığı zaman, yumurta kapıya geldiği zaman derler e, halk arasında yani en son anda artık o zaman dua etmeye kalkıyor. Allah Teala azizleri belki bu durumda olanların dualarını kabul etmez. Kabul etmesi için kişinin e, geniş zamanında, rahat zamanında efendim dua etmesi lazım. Burada onu bildiriyor. Şedait şiddetli efendim insanı sıkan, üzen olaylar demek. Kürep, kürbe kelimesinin çoğulu insanın başına gelen sıkıntılar demek. Kerbela'nın Başındaki kelp belki onunla ilgili olmayabilir. Şiddetli ağır olaylar, can sıkıcı olaylar başına geldiği zaman Allah onun duasını kabul etsin diye isteyen, böyle bir durumu seven, temenni eden, böyle bir durumdan memnun olacak olan kimse o anda değil. Genişlik, rahatlık, bolluk efendim, zamanında Cenab-ı Hakk'a duayı çok yapsın. O zaman hem dua eder hem de şükür eder. Ya Rabbi beni bol Efendim nimetler içinde bak neler neler ihsan etmişsin çok şükürler ya Rabbi bu nimetlerim üzerinde et ya Rabbi falan diyerek şükürle Efendim hamd ile Efendim Cenab-ı Hakk'a güzel güzel duaları çok yapsın diyor Peygamber Efendimiz. genişlik zamanında rahatlık zamanında bela musibet yokken yani. Başkalarının dua etmeyi düşünmediği sırada çok dua eden kimsenin Allah dar zamanında da duasını kabul eder. Bela, musibet geldiği zaman sıkıntı, üzüntü, efendim şiddetli, müthiş olaylar karşısında da duasını kabul eder. Onun için Cenab-ı Hak ile irtibatını insanın önceden güzelleştirmesi, kulluğunu efendim, düzeltmesi lazım dua'nın kıymetini öğrenmesi, tadını tatması lazım ve onu yapıyor olması lazım. Ülke olarak başımıza bir dizi felaketi geldi. Ondan sonra efendim çeşitli sıkıntılarımız var. Kur'an kurslarımızla ilgili, camilerimizle ilgili, efendim imamat okullarımızın öğrencileri azaldı. Tevkalada kalbimiz perişan, kırgınız, üzgünüz. Çeşitli sıkıntılar var. Bazıları efendim bizim inancımızı zedeleyecek efendim bizim kalbimizi kıracak sözleri söylüyorlar. Efendim sataşıyorlar, hücum ediyorlar. Bazıları bizim manevi dünyamıza, inancımıza müdahale ediyorlar, karışıyorlar. Biz de efendi efendi duruyoruz sakin sakin. Ne yapmak lazım? Dua etmek lazım dua müminin efendim, güzel bir şeyi hazır bugünlerde güzel günler 3 aylar gelmiş Eceb ayı girmiş bir mübarek hava, mevsim zaman, dilimi burada artık duayı çok çok yapmaya kendimizi alıştıralım Kur'an-ı Kerim'e kendimizi verelim işte bir önceki hadis-i şerifteki sureleri öğrendiğimiz, ezberlediğimiz ve sık sık okuyacağımız gibi duaları da sık sık yapalım bir sıkıntımız, bir ihtiyacımız yokken dahi yapalım ki sıkıntı geldiği zaman ne oluyor? Yani şimdi mi aklın başına geldiği gibi efendim bir durumla karşılaşmayalım. Aziz ve sevgili değerli kardeşlerim. Men serrahu en yuhibbe ve resûlehu ve yuhibbuhullâhu ve resûlühu fel yastuk fî hadîfihî izâ haddese vel yüeddi emanetehu izâ Vel yuhsin civare men cavera men serrahu en yuhayib Allah'a ve Resuluhu ve yuhayibullah ve Resuluhu kendisinde aşkullah ve muhabbetullah ve muhabbetü Resulullah hasıl olması kimi sevindirecekse içinde Allah sevgisi Resulullah sevgisi uyanmasından memnun olacak olan ve bir de Allah'ın Resulü'nün de kendisini sevmesinden memnun olacak olan sevmez miyiz? Yani Allah bizi sevecek, Resulullah bizi sevecek. Canını verir bütün müminler. Allah'ın ve Resulünün kendisini sevmesinden ve kendisinin içinde de Allah ve Resulullah sevgisi hasıl olmasından sevinç duyacak olan, mutlu olacak olan, memnun olacak kimseler varsa ne yapsın? yastuk fi حَدِثِهِ ida حَدَّثِ Konuştuğu zaman sözünü dosdoğru dürüst konuşsun. Yani yalan söylemesin, hilafı, hakikat, beyanda bulunmasın, karşı tarafı kandırmasın, sözünde dürüst olsun. Bunu çok seviyor Allahu Teala Hazretleri ve çok büyük mükafatlarla mükafatlandırıyor. Resulullah Efendimiz de çok seviyor. Onun için sözümüze çok dikkat edeceğiz, ölçerek konuşacağız, düşüne taşına konuşacağız... Ağzımızdan şaka bile olsa efendim şaka yoluyla bile olsa mizah bile olsa yalan söz çıkartmamaya dikkat edeceğiz. Sözümüz doğru olacak. Söylemek istemediğimiz bir şey varsa susabiliriz. Peygamber Efendimiz bazen susardı. Cevap vermezdi. Efendim susabiliriz ama konuştuğumuz zaman mutlaka doğruyu söylememiz lazım. Asla yalan söz ağzımızdan çıkmamalı. Hele hele yalan sözün bir de adaleti saptıran şey cinsi var efendim. Yalancı şahitlik tarafı var. Yalan yere yemin etmek var. Onlar daha korkunç. Efendim yalan yere yemin, yalanına Allah'ı şahit göstermek oluyor ki o da çok büyük bir küstahlık. Kesinlikle bir kere yemin etmekten vazgeçmeye çalışmalı. Bu alışkanlığı maalesef edinmiş kimseler varsa bundan kurtulmaya çalışmalı. Kötü bir alışkanlık. Yemin etmemeye çalışmalı. Hele yalanı yalan ye, e, yalanı Yalan yeminle desteklemek çok büyük bir vebal. Bunu bilmeli, bundan titremeli, korkmalı. Konuştuğu zaman doğru konuşmalı. Neyi isteyen? Allah ve Resulullah sevgisi kalbinde hasıl olsun. Allahu u Teala Hazretleri ve Resulullah Efendimiz'e onu sevsin. Yani iki taraflı. Allah ve Resulünden kendisine sevgi, kendisinin içinden de Allah ve Resulüne karşı aşkullah, muhabbetullah, muhabbeti Resulullah. Hasıl olsun diye isteyen ne yapacak? Bir... Konuştuğu zaman doğruyu söyleyecek yalan söylemeyecek hilaf-ı hakikat konuşmayacak yani gerçek dışı söz söylemeyecek gerçekleri konuşacak. Bakın hadis-i şeriflerde efendim e, yalan olmasın, katışıklık olmasın diye alimlerimiz nice nice binlerce, yüz binlerce sayfa eserler yazmışlar. Sözün doğrusunu efendim hep efendim söylemek oradan bizim şeyimiz olmalı. Resulullah Efendimiz'den hadis rivayet eden raviler acaba sözü biraz eksik, biraz fazla söyler miyim diye korkusundan bildiği hadisi rivayet etmekten bile çekinmişler. Neden? Yalan olmasın diye. Resulullah yalan bir söz isnat etmiş olmayayım diye. Bu bir. Doğru sözlü olacağız, dost doğru konuşacağız. Bir. İkincisi, وَلْيُوَدِّ اَمَانَتَهُ اِزَتُمِنْ kendisine bir şey emanet edildiği zaman, olur ya bazen birisi al şu senin yanında emanet kalsın, ben falancı yere gideceğim, gelince alırım diyebilir. Efendim, veyahut al şu parayı e, sen de dursun, bak e, şey olarak veriyorum, emanet olarak veriyorum, zamanı gelince alacağım, e, falancı yerde, atıl duracak yerde, bankada duracak yerde, senin işini görsün diye veriyorum, filan emanet olarak verdiği Para olur, mal olur, mülk olur, söz olur. Bak bu sözü sana emanet olarak söylüyorum. Kimseye ifşa etme, açıklama. Bir hakikat söylemek olabilir. Her neyse güvenildiği ve kendisine bir şey emanet edildiği zaman, o emaneti sahibi geri istediği zaman onu verecek, aldıyecek. E ne olabilir? Bazısı ne yapabilir? Ne yapmışlar? Tarihte misaller, şeyleri var. Efendim adam savaşa gitmiş. Savaştan dönmüş bakmış ki o mallarını mülklerini başkaları almış. Veyahut efendim ticarete gitmiş, seyahate gitmiş dönmüş ki hadi ver bakalım sana emanet bıraktığım paraları, keseleri, malları sen bana bir emanet vermedin. Bunlar benim demiş mesela. Böyle şeyler oluyor. Ortaklık yapıyorlar. Ortaklıkta sözlü anlaşma oluyor. Yazıya geçirmemek doğru değil. Yazılı olması lazım ortaklıkların. sonunda ortak inkar ediyor. Hayır ben öyle bir şey demedim. Demiştin. Allah şahit. E başka Başka şahit yok, yazılı belge maalesef yapmadık. Yani hata etmişsin. Bak şimdi işte adam şimdi inkar ediyor, vermiyor hakkını. Efendim, böyle şeyler olabiliyor. Onun için e, onlar tabii çok büyük günahlar da ve barder de. E, Allah ve Resulü kendisini sevsin, kendisinin içinde de Allah ve Resulullah'a karşı aşkullah, muhabbeti Resulullah hasıl olsun diye isteyen insan emanete hıyanet etmeyecek. Kendisine verilen emaneti istendiği zaman geriye verecek. Bu da şey efendim çok önemli bir husus. Tabi emanet kelimesi çok yaygın anlamlara kadar genişleyebilir. Yani bu din ve şeriat de bize bir emanettir. Efendim onu da korumamız lazım. ...bu vatan, bu millet, bu topraklar... ...bize emanettir, onu korumamız lazım. Efendim, ecdadımızın vakıfları... ...emanettir, onları korumamız lazım. O vakıflara çok... ...büyük haksızlıklar yapılmıştır. Onların... ...giderilmesi lazım, devletçe giderilmesi lazım. Vakıflar İdaresi'nin... ...arkasına düşüp bunları... ...toparlaması lazım. Emanette e, riayetin zıttı... ...emanete hıyanettir. Yani... ...emaneti güzel korumuyor, çarçur ediyor... ...yok ediyor... Efendim vakıf mallarına el koyuyor. Efendim deliysiz olduğu zaman kendisinin olmayan mallığı, mülkü, parayı, hakkı, efendim kendisi üstleniyor, yutuyor. Ama ahirette tabii büyük cezaya çarpılacak. Onu düşünmüyor. Demek ki imanı zayıf. Efendim oradan korkmuyor. Efendim maalesef pek çok insan dünyanın pek çok yerinde bu gibi haksızlıkları yapıyorlar. Emanet olunduğu zaman emaneti sahibi isteyince geri verecek. Üçüncüsü, وَالْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ Caverahu, Kendisinin çevresinde bulunan insanlarla komşuluğunu efendim, güzel yapacak. Yanına birisi gelmiş, ev yapmış, ev komşuluğu. Yanına birisi gelmiş, beyaz, beraber seyahat ediyorlar, seyahat komşuluğu. Efendim, işte dükkan var, dükkanın yanında dükkan komşuluğu. Neyse, Hayatın efendim akışı içinde insanlar bazı insanlarla bir arada olurlar olmak icab ediyor mecburiyetler oluyor ister istemez çevresi boş olmuyor çevresinde kendisine yakın insanlar komşular oluyor işte o komşuların haklarına efendim velayet edip onlara iyi muamele etmesi lazım komşuluğu güzel yapması lazım komşuluk hukukunu e, kollaması lazım komşuyu üzmemesi eza, cefa etmemesi lazım. Komşuyu üzecek işleri yapmaması lazım. Yani adam mesela e, çıkartıyor pis suları efendim şar döküyor. Oradan nereye gidiyor? Komşusunun arazisine gidiyor. Veyahut efendim çöpleri efendim şey yapıyor. Rüzgar savuruyor bütün torbaları, kağıtları şeyleri komşusuna gidiyor, üzüyor. Efendim bilmem işte pis şeyler bahçesine bakmıyor, pislik vesaire öbür taraf ondan rahatsız oluyor. Bunların hepsi komşuluğu iyi yapmamak misalleri oluyor. Komşuluğu güzel yapacak, efendim komşusunu yüzmeyecek, komşusuna ezel cefa vermeyecek, komşusunun hukukunu çiğnemeyecek, komşusuna haksızlık yapmayacak, komşusunun ırzını, namusunu koruyacak. Bu da en önemli şeylerden birisi. Pencereler pencerelere bakar, Efendim komşu komşunun evini, arazisini görür, bunu kötüye kullanmayacak. Kendisi çok yüksek ev yapıp komşusunun havasını kesmeyecek. Peygamber Efendimiz'in bir tavsiyesi bu. İşte evler böyle çok çok yapılınca yüksek yapılınca felaketler de büyük oluyor. Bu zelzele'den iki gün önce bir ihvanımızdan birisi Efendim rüyasında Resul, e, hocamız Mehmet Tibur Sevi Hazretleri'ni görmüş. O demiş ki ben size evi yüksek yapmayın demedim mi? Daha ortada zelzele falan yok. Niye böyle yüksek yapıyorsunuz? Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde evin pek yüksek, yüksek yapılması tavsiye edilmez. Yedi ziradan fazlası daha yukarıya doğru çıktığı zaman şan şöhret ihtişam olacak diye nereye nereye doğru gidiyorsun ey zalim diye kendisine seslenir diye rivayetler var. Onun için mütevazı olması lazım. Ben Avustralya'da bakıyorum. Evlerin çoğu tek katlı ve toprağa yayılmış durumda. Geniş. Tabi sıkışık olan yerlerde mecburiyetten üst kata doğru katlar yapılabiliyor mecburiyetler şehirler büyüdüğü için ama mecburiyet olmayan yerde mümkün olduğu kadar böyle tek katlıyı yapmalı ve kendisi de tercih edeceği zaman apartman dairesi yerine bence efendim şöyle kırsal kesime doğru yakın yerlere doğru bahçeli yerlerde oturmalı. Yıllar yılı yaptığımız bütün çalışmalarda arkadaşlara bunu söyledim ben aman dedim efendim bahçeli evler olsun ama nerede efendim toplu konut e, çalışması yaptıysak maalesef orada gene arkadaşlar öyle dediler, böyle dediler. Olayların sürüklemesiyle kimi yerde 11 katlı evler oldu mesela Özelif sitesinde. Kimi yerde efendim işte bu havaalanına giderken ki Gümüşköy'de olduğu gibi yollar kazılacak bilmem ne derken e, kodlar değişti derken 2 katlı evler 3 kata 4 kata çıktı istenmeyen şeyler oldu. Yani komşusunu havasını, ış ışığını kesmemek de bir komşuluk adabı oluyor. Kendisi burada bir şeyler pişirip şey yapıp efendim koku, dumanı komşusuna doğru göndermek. O da bir komşuyu dumanla rahatsız etmek oluyor. Buna benzer şeylerin hepsine dikkat ederek komşusuyla komşuluğunu güzel yapsın diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki zor şeyler değil. Doğru konuşacak. Efendim emanete riayet edecek, istendiği zaman verecek. Komşusuyla komşuluğunu iyi yapacak. Böyle olursa ne olurmuş? Allah ve Resulü kendisini severmiş. Kendisinin içinde de Efendim bir nuraniyet, bir e, temizlik hasıl olup kendisinde Allah sevgili, Resulullah sevgisi hasıl oluyormuş demek ki. O halde Allah e, bu doğru sözlülüğe, emanete, riayete ve komşuluğu güzel yapmaya çok dikkat edelim. Ee, başka insanlarla yani bir arada bulunulduğu zaman o insanlara güzel muamele etmek, onları üzmemek, kırmamak, geçimli olmak çok önemli bir husus oluyor. Gelelim diğer bir hadisi şerife. Bu da e, ravisi Hazreti Ali Radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri galiba efendim Bundan sonra belki bir hadis daha okuyacağım. Men serrahu en yemuttallahu lehu fi umrihi ve yuwassi'ahu lehu fi rızkıhi ve yedfa'u anhu mizat-ı sü'i. Felet tevekkel alallah vel yasil rahime. Efendim, Peygamber Efendimiz yine aynı kelimelerle başlamış bu mübarek hadisi şerifine. En yemuttallahu lehu fi umrihi. Allah'ın kendisinin ömrünü uzatması kimi memnun edecekse, mutlu edecekse, sevindirecekse, bir. Ve yu'ah yuvesse alehu fî Allah'ın kendisinin rızkını bol, geniş yapması kimi memnun edecekse? iki. Efendim istemez miyiz? Tabii ömrümüz uzun olsun, rızkımız bol olsun isteriz. Ve yedfâ'u anhu mîtete su'i. Allah onun üzerinden kötü bir şekilde su ihatime ile kötü bir şekilde ölmeyi def etmesini kim istiyorsa bu işi hepimiz isteriz. Uzun ömürlü olmayı isteriz. Rızkımız bol olsun isteriz ve hüsnü akıbet ile hüsnü hatime ile güzel bir ölümle ahirete geçmeyi isteriz. Kötü ölümle, kötü bir durumda, kötü bir hal üzere ölmekten Allah'a sığınırız hepimiz. Tamam. O zaman kim bunları böyle elde etmekten memnun olacaksa, sevinç duyacaksa, bunları istiyorsa ne yapsın? Feriyete tevekkül eyle Allah. Allah'a tevekkül etsin. Velyasul rahimehu, Akraba u sila'yı rahim yapsın. Yani, bir, Allah'a tevekkül etmek. İki, silayı rahim yapmak. Allah'a tevekkül etmeyi tabii çok kimse bilir de, belki gençlerden bu kelimeleri artık bilmeyenler belki zuhur ediyordur. Ne yapmak? Allah'a tevekkül etmek, Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak, Allah'a kendisine efendim destek edinmek, Allah'a vekil edinmek demek. Yani ne zaman olur bu? insan her türlü elinden gelen çalışmayı yapar. Ondan sonra e, bekler. Ya Rabbi sen bana yardım et. İşimi rast getir. Bu yaptığım çalışma güzel bir sonuca ulaşsın. Hayırlı faydalı olsun diye. Allah'a tevekkül eder. Yani tarlayı sürer. Tohumu eker. Ondan sonra Cenab-ı Hak'tan. Ya Rabbi ben elimden geleni yaptım. E, sen bana yardım eyle. Şu tarlamdaki mahsulümü güzelce bitir. Afetlerden koru. Güzel yağmurlarla sul sula bol eyle, bereketli eyle, mahsülü, afetsiz bir şekilde güzelce devşirmeyi nasip eyle diye boyununu büker, bekler. Başka ne yapacak yani? E, elinde geleni yapar, elinden gelmeyen hususunda Cenab-ı Hakk'a tevekkül eder. Allah tevekkül edenleri seviyor. Kendisine dayanan, güvenen, kendisinden isteyen, boynunu büküp Ya Rabbi sen bilirsin diyenleri seviyor. onun için tevekkülü öğrenmemiz lazım. Ama tevekkülün birinci şartı şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz sahabe-i kiramın peygamber Efendimiz'in efendim ibarelerini iyice okuduğumuz zaman ortaya çıkarmışuz. Kesinlikle kul elinden geleni yapacak. Yani bir insan kenara yatmış, yaslanmış, bacak bacak üstüne de atmış, efendim ensesine de elini koymuş, ne çalışıyor, ne gayret gösteriyor. Ondan sonra ben Allah'a tevekkül ediyorum. Allah bana versin olmaz yani o tembellik oluyor o başkasının çalışmasından istifade etmek oluyor Sömürmek oluyor o doğru değil tevekkülle ilgili bir hadis şerif daha vardı İbda Basr adi Allahu anhumadan orada da Efendimiz buyuruyor ki menser rahü en yakûne akwan nas fel tevekkel arâ Allahu azze ve celle kim e, insanların en kuvvetli olmaktan mutlu olacaksa en kuvvetlisi Halkın, insanların en kuvvetlisi olmaktan mutlu olacaksa, pek aziz olan, pek celil olan Allahü Teala Hazretlerine tevekkül eylesin buyuruyor Efendim e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki tevekkülü öğreneceğiz ve hayatımızda uygulayacağız, daima Allah'a dayanacağız, Allah'a güveneceğiz, Allah'tan korkacağız, Allah'tan gayreden korkmayacağız, Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğimizi bileceğiz. Ona göre hayatımızı süreceğiz. Güzel işler yapacağız, kötü işler yapmayacağız. Sonuncu hadis şerif Hazreti Aisha'yi suttık avval demizden Efendimiz buyuruyor ki, "Men serrahü en yalk Allah aze ve celleda gaden fel yüksilü salate aleyi" buyurmuş ki Peygamber Efendimiz yarın gaden yarın yani yarın ruzu maşerde aziz ve celil olan pek aziz ve pek Celil olan Allahü Teala Hazretleri kendisinden razı olarak Allah'a kavuşmaktan kim mutlu olacaksa, memnun olacaksa, bunu istiyorsa ne yapsın? pel yüksiri salat aleyye bana salatu selamı çok eylesin. salat ve selam aleykâya Resulallah veyahut Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem veya salat müciye veya salat-ı veya Efendim salatu ümmiye çeşit çeşit salatü selamlar, ibareler, ifadeler hepsi Peygamber Efendimiz'e salatü selamı ifade ediyor. Peygamber Efendimiz'e salatü selamı çok yapın. Yolda giderken her yerde her zaman diliniz, gönlünüz böyle zikirle, salatü selamla meşgul olsun bu durumlara nail olun. Ne olacakmış? Allahu Teala Hazretleri ile kavuştuğu zaman Allah kendisinden hoşnut ve razı durumda olarak kavuşacakmış. Salatü selamı çok eden Tabi Resulullah Efendimizle hoşnut ve razı olarak efendim, e, onun karşısına gelir. Resulullah'ın e, e, huzuruna gittiği zaman da ha, bu bana dünyada salatü selamı çok eden filancı kimse diye tanır. Ve öyle e, Resulullah Efendimiz de sever. allah Teala Hazretleri bu hadisi şeriflerde bildirilen güzel sonuçlara ulaşmayı cümlenize nasip edesin Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu.